ve Rasulü Hakkında Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Fazla Okumaya devam ediyoruz. Şerh etmeye devam ediyoruz. Dersimizden önce bir ilanımız var. Allah nasip ederse bu haftadan itibaren, salı günden itibaren Fatih hocamızın başlatmış olduğu Buluğul Meram dersi tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Salı günleri yine <gülüyor> saat 8.30 olacak. İlgilenen ve meraklı olan gelmek isteyen ilim talebesi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, hırslı kardeşlerimize duyurulur. Evet. Geçen <gülüyor> hafta bab bu birril valideyn ve sılatil erham Anne babaya iyilik ve sılayı rahim. Hatırlarsanız sılayı rahim derken sadece bunun ziyaret olmadığını söylemiştir. Ki maalesef bugün insanlar Muslayı Rahim denirince akla ilk gelen ziyaret mefhumunu bile irilmiş durumdadır. Yani bakıyorsun ki artık akrabalar arasında ziyaretleşme dahi bitmiş durumda. Ama Muslayı Rahim dendiği zaman daha geniş bir mana ifade ediliyor. Muslayı Rahim, erfen, akrabaına yapabileceğin bütün ihsan, iyilikler. Yani onun, ona boş vermekten tutun da hâlin hatırını sormaya kadar, halinin hatırını sormaktan çoluğunun çocuğunun ahvalini araştırıp elinden geldiğince bir destek sunmaya kadar geniş bir kavram. bapta zikredilen bölümde zikredilen ayetlerin tefsirini yapmıştık. Şimdi bununla ilgili bu konuyla alakalı ilk hadisimizi okuyabiliriz. Ebu Abdirrahman, Ebu An-Ebi Abdirrahman, Abdillah ibni Mes'ud, Abdullah ibni Mes'ud, biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hizmet etmiş sahabelerden bir tanesi. Diyor ki, قال, seeltun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhissalatü vesselama sordum, eyyul ameli ehabbu ilallahi te'ala, Allahu u Teala'ya en sevimli amel hangisidir? Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri en sevimlisi hangi ameldir? Tabi bizler allah Teala'nın hangi ameli nasıl daha çok sevdiğini, hangi ameli daha çok sevdiğini ancak vahiy yoluyla öğreniriz. Ya Allah'ın kitabında ya da Peygamber'in sünnetinde. Sahabeler de amele hırslı oldukları için, hırsları onları neye itmiş hep? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, bu tür sorular sormaya itmiş, yönetmiş. Dulleni ala amelin, de ki sahabe beni vallahi öyle bir amel göster ki onu yaptığın zaman cennete gireyim. Ya kameri böyle diyor. Bu sahabe diyor ki eyul ameli habu ila Allahu Teala. En sevdiği Allah'ın en sevdiği amel hangisidir? Ömer Aleyhisselam, "Es-salatu ala vaktiha Vaktinde es-salatu ala vaktiha Tabii ilim ehli bu hadisin şerhinde ki onu bulurum maramda da alırsanız inşallah. Neden fi vaktiha kullanılmamış da ala vaktiha kullanılmış? Çünkü bir namazın giriş ve çıkış vakti çok geniş değil mi? Yani geniş derken iki saat, iki üç saat mesela öğlen namazanın vaktini düşünün. Ama ala vaktiha yani o, o namazı en faziletli vaktinde kılmaya işaret var. allah Teala en sevdiği, Allah Teala'nın en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz ve hem de işaret olarak da ne var burada ala ile o namazın faziletli olan vaktinde kılınması Yani ikindi namazı mesela ta akşam güneş batana kadar devam eder. ihtiyar vakti var, fazilet vakti var. Ama bunu ne zaman kılmak? İkindi namazını girdiği vakitte kılmak eftarlı olan, sünnet olan, faziletli vakit olan allah Teala'nın en sevdiği amel de bu. Ama kimleri var ki onu yapıyor, bunu yapıyor, ezan okunmuş camiye gitmemiş bir kenara işinin bakımında bir şeylerle meşgul bir bakıyor saatine, akşam ezanına beş dakika kalmış kalkıp hadi i geldiği gibi uğrap diyor, karganın gagaladığı gibi, yemini şey yaptığı gibi ne yapıyor diyor, yatıp kalkıyor. Sınla eyyü. Sahabe diyor ki sonra hangi amel ey Allah'ın Resulü? قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ Anne babaya iyilik. قُلْتُ ثُمَّ اَيْ Dedim ki sonra قَالَ الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihad. Demek ki arkadaşlar Allah yolunda cihattan daha önemli bir husus konu. Namazı vaktinde kılmak ve anne babaya iyilik yapmak. Onlarla iyi geçinmek, onlara iyi davranmak. böyle bir çağda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani insanlar artık analarına babalarına Ağza almayacak laflar söylüyorlar, arayıp hallerini hatırladığını soruyorlar ziyaretinde bulunmuyorlar. Sen söylemiştik hatta. Yani kadın ağlıyor huzur evinde. Çoluğum çocuğum beni buraya bıraktı, gelenim yok, ziyaret edenim yok. Bayramda bekliyorum, yollarını gözliyorum. Ama diyor on seneden beri benimle konuşmuyorlar. Maalesef bu modern hayat buna davet ederken, buna çağırırken ortada doğulmuş oldu sonuç buyken, bundan küsur sene önce İslam anne babanın hakkını yapmış, ortaya koymuş. Ve allah Teala'nın en sevdiği amellerden bir tanesi. Hadis muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim. İkinci hadis Ebu Hureyre hadisi, radıyallahu anh, kal, kal, kal, aleyhi ve <gülüyor> La yeczi waladun validen, bir çocuk babasının hakkını ödeyemez diyor. İlla en yecidehu memlûken, velemki diyor, babasını köle olarak bulmuş olsa, feyeşteriyehû onu satın alıp feyu'tikahû azat etse bile. Tabi bu hadisten şu anlaşılmasın. Elim diyor ki çocuk fıkhen tabi. Tabi bugün kölelik sistemi yok ama fıkhi bir fayda olarak zikredelim. Eğer çocuk babasını köle olarak satın alırsa o satın alma işleminden dolayı baba ne yapar? Özgürlüğüne kavuşmuş olur. Yani çocuğunun yanında Ne olamaz? Şöyle olamaz. Velev ki çocuğu seni azat ettim babacım demese bile. İslam hukukuna göre öyle bir şey de var. Ve kıyamet arawetlerinden bir tanesi de şu olacak. Çocukların analarını babalarını ne yapmaları, Köle almaları, köle edinmeleri olacak. 3. hadisi yine Ebu Hurayra hadisi. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men kana yu'minu billahi ve'l-yawmil ahir falyukrim dayfahu." Başka bir edep ahlak kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ne yapsın? İkram etsin. Bir arkadaşla konuşuyoruz, babasından bahsediyor. Ya diyor, babam diyor, yani Hı. evden misafiri eksik etmezdi diyor. Dört kişiysek diyor, hanıma derdi, hanım sekiz kişilik yemek yap, gelen olur. Tanrı misafiridir, gelir Der diyor. İşte Aleyhisselatü da buna işaret ediyor. Allah Allah'a ahiret gününe iman eden misafirin ikram etsin. Ve men kana billahi ve'l-yevmil-ahir felyesel rahimehu. Allah rahmetinle iman eden sıla-i rahim yapsın. Akrabalarını görüp gözetsin. Onlar ihsanda bulunsun. Ve men kana billahi ve'l-yevmil-ahir felyekul hayran. Allah rahmetinle iman eden hayır konuşsun. Aw liesmut. da? susun. Dördüncü hadis Kale kim diyor? Yine Ebu Hureyre. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah'a teala kalakal Allah Allah'a teala mahlukatı yarattı. Hatta izah faragaminhum minhum Bu yaratma işini bitirince mahlukatı yani o yarattığında semavatı, yeryüzünü kâmet ar-rahim. Akrabalık ayağa kalktı. Tabi Buralar gaybi bir e, olaylar. Bu olaylar gaybi olaylar. Biz biliyoruz. Mesela ahirette en son hesap görüldükten sonra ölüm getirilecek. Ölüm. Yani bunlar normalde soyut şeyler gibi gözüküyor bizim için değil mi? Şu anda ölüm dendiği zaman ölüm somut olan bir şey değil. Ama ahirette allah Teala onu ne olarak getirecek? bir koç olarak getirecek. Selamu Aleyküm selamu. Allah'a da afiyetle onu. Aleyküm selamu. Koç olarak getirecek ve en son ölüm artık orada ne alacak. Koç şeklinde kesilip öldürülecek. Yani bitecek. Ondan sonra ölüm denen bir şey yok. Ya cennet ya cehennem. İşte akrabalık alıp da ayağa kalkıyor. Fekalet diyor ki Allah'ım ben şu makamımda, şu yerimde akrabalık bağlarını koparan insanların getirmiş olduğu bu halden sana sığınıyorum. Yani böyle bir radyansında Allah'a sığınmada bulunuyor. Akrabalık. Diyor ki allah Teala, evet, emâ tardayne en asile men vasalek Seni ayakta tutan, yani akrabalığı ayakta tutan sılayı rahim yapana ben de ne yaparım diyor Allah Teala? Bağımı koparmam. Onunla bağım ne olur? Devamlı sürekli olur. Bu yeterli değil mi senin için diyor akrabalık. Demek ki bizler görüyoruz, ki, anlıyoruz ki bazen akrabalık bağını koruyan, gözeten adamın Allah ile olan bağı da nedir? Güçlüdür, kuvvetlidir. O aqta'u men kat'e diyor ki Allah Teala. Ve seni keseni de seninle bağını keseni de ne yaparım diyor allah Teala? Ben onundan kendi aramdaki bağı keserim. Yani akrabalık çok önemli bir husus arkadaşlar. Bugün insanların yitirdiği bu insanların özlemle tekrardan a aradığı, ihya etmeye çalıştığı ve allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emrettiği bir konu. Alet bela diyor ki evet ey Allah'ım. Akrabalık diyor ki evet ben buna razıyım. Çünkü bakın ya demiş, akrabalık bağlarında allah Teala'nın verdiği önem var. Ve akrabalık bağı allah Teala'dan bunu duyunca razıyım diyor. Tale fezalike leki diyor ki bu sana verilmiş bir nedir? Haktır. Sana verilmiş bir nimettir. Allah-u Teala akrabalığa böyle bir nimet veriyor. Sonra قال sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki istersen Allah aleyhisselam'dan şu ayet okuyun. an tufsidu fi'l ve Demek ki diyor sizler yüz çevirdiğiniz zaman yeryüzünde yüzünde bozgunluk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız. İşte bunlar böyle yapanlar ula kellezina la'anahumullah. Bunlar Allah Teala'nın lanet ettiği kimselerdir. La'anahumullah asammehum ve a'ma absaruhum. allah Teala bu, bu, bu kimseler Allah-u Teala'nın kulaklarını sahur ettiği ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Dili diyor ki yani akrabalık bağını koparanların mahrum olacağı bir şey de nedir biliyor musunuz? Hakka onu götürecek. Kalbine hidayet sokacak. Yollardan göz ve kulağın ne yapılmış olması? Mühürlenmiş olması. Yani bir insanın kalbine hak okuyarak girer, değil mi? gözüyle? Ya da kulağıyla işlerle girer. E allah Teala bunları kapatıp örttükten sonra, bunları kör ettikten sonra, mühürledikten sonra ve bunun neyin bir sonucu olarak zikrediyor allah Teala burada? Deryüzünde fesadın ve akrabalık bağlarının kesilmesinin. Demek ki yani akrabalık bağları çok önemli. Bu hadiste mutfakun aleyhi. İbn Ebû Hurayra radıyallahu anh diyor ki: "Ca'a raculun ila Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem." Bir adam Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi. "Fekâle ya Rasûlallâh." Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben hakku'n-nâsi bi husni suhbeti." Bir rivayette de sahabetim. Yani benim en iyi davranmam gereken, en iyi geçinmem gereken insan kimdir ey Allah'ın Resulü?" diye soruyor. Yani din'e bakın, din insanlar arasındaki İlişkileri ne yapıyor? Belirliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ummuk. Kim? Anne. anne. Ha, anette okudu ki iki senefta. <gülüyor> Hameletuhu ummuhu vehnen ala vehn. Sıkıntı üstüne, sıkıntı zorluk üzerine zorluk zorlukla taşıdı annesi. So. Thummemen, <gülüyor> sahabe soruyor ki sonra kim? Bakın. Sonra. Diyor ki, Kale ummuk. Yine annen. Kale thummemen, diyor Kim? Kale ummuk. Üç defa aleyhissalatü vesselam anneyi hatırlatıyor. Anneyi. Thumme men. Diyor ki sahabe. Sonra kim? Kale ebuk. Bir rivayette de ebaka. Baban. Demek ki annenin hakkı babaya göre üç kat daha biraz ne? Üç kat daha fazla. Annenin hakkı babaya kadar üç kat daha fazla. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu Hazis-i Muttafık'ın aleyhissalatü vesselam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ragime enfu رَغِيمَ sonra رَغِيمَ اَنْفُ sonra رَغِيمَ اَنْفُ مَنْ اَدْرَكِ اَبَوَيْهَ اِنْدَا الْكِبَرِ Diyor, burnu sürtünsün. Yahut da burnu sürtünmüştür. Burnu sürtünsün, burnu sürtünsün. Anne babasına yetişip, anne babasının yaşlılığına yetişip de cennete giremeyen adam, adam ne olsun diyor. Adam burnunu yere sürtünsün. Yani demek ki insanın cennete girme vesilelerinden bir tanesi deney, anne babasını yaşlılıkta yetişip onların duasını alması, onların rızasını alması onların e, gönül rızasını, hoşnutluğunu alması ve buna mukabil olarak da cenneti kazanması. Eğer bir insan diyor bunu yapamadıysa o zaman erişan olmuştur diyor Allah Resulü Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisde İmam Müslim rivayet ediyor. <gülüyor> e Yine rivayet ediyor. Diyor ki اَنَّ رَجُلَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْتَعُونَن۪ي Sanki bugünden bahsediyor bu Hureyla. Hadisinde olan bu adam. Diyor ki, dedim bazı akrabalarım var ey Allah'ın Resulü. Ben onları görüp gözetiyor, onları arayıp soruyor, ziyaret ediyorum. Onlar ise benimle olan ilişkilerinde kopuklar. Bugün de herkes aynı değil mi? Hep biz geliyoruz, hep biz arıyoruz. Bir kere de sen arasana filan. Herkesin hayatında bu cümleler vardır yani. Kontör meselesidir. <gülüyor> evet, belki de dediğim gibi kontör meselesidir. Diyor ki bu adam ve uhsinu ileyhim ve yusibune ileyye Onlara iyilik yapıyorum, onlar ise bana kötü davranıyorlar. ve ahlumu anhum ve yezhelun aliye, Onlara karşı yumşak huyluyum onlar ise bana ne yapıyorlar? Zarar veriyorlar. Onlar ise bana kötü davranıyorlar. Onlar ise bana benim hakkımda ileri geri konuşuyorlar. قال in كُنْتَ كَمَا كُلْتُ Diyor ki aleyhisselatü vesselam şayet durum böyleyse, anlattığın gibiyse فَكَاَنَّ مَا تُسِفُهُمُ الْمَلْأَ aleyhisselatü vesselam bu olayı şuna benzetiyor. Yani onlar sana kötülük yapmasına rağmen onlar senin hakkında ileri geri konuşmasına rağmen onlar ilişkileri koparmaya çalışmaya, çalışmalarına rağmen sen hala devam ediyorsan ilişkileri güzel tutmaya, iyilik yapmaya sanki diyorsan onlara kızgın kızgın kül ediliyor gibisin. Ne demek bu? Yani sana böyle yaparak, sana böyle davranarak bunlar Bunun cezası karşılığı nedir? Kızgın kül yemek. Bu kadar hatalı, bu kadar kötü, Allah indinde bu kadar günah olan bir amelde bulunuyorlar. Sana böyle davranarak diyor. Ela ezal maake minallah zahirun aleyhim ma dumta ala zalik. Eğer böyle olduysan, böyle olmaya devam edersen bil ki Allah Teala katında sana ne vardır, bir yardımcı vardır sürekli seninle beraber o. Onlara karşı diyor. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Eles hadisi Enes Radıyallahu anhu, "En Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Aleyhisselatü Vesselam akraba'yı gözüp göre, gör, görüp gözetmenin Sıla-i Rahim'de bulunmanın e, şu iki faydasını da zikrediyor. Fakir olan arkadaşlara duyurulur. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Vel ehabbe en yufsefelehu fiy rızkihi Rızkının çoğalmasını isteyen Ve yunseelehu fiy eferihi Ömrünün uzamasını isteyen Ne yapsın? فَالْيَسِلْ رَحِيمَهُ Akrabasını ne yapsın? Sıla-i Rahim'de bulunsun, ziyaret etsin. Onları görüp gözetsin. Onlara ihsanda bulunsun. Yani rızkın çoğalmasına bir sebep de ne arkadaşlar? Sıla-i Rahim. Duruyorsun, baktın şöyle, boşsun, telefonla bile araman Sıla-i Rahim'den sevinir giydip iyilikte bulunman, ihsanda bulunman yine Sıla-i sayılır. Bir taraftan diyor ki rızkının çoğalmasını isteyen, bir taraftan da ömrünün uzamasını isteyen böyle hepsini diyor. Ömrünün bereketli olması aynı zamanda. <gülüyor> farklı çıktılar bu adresi. Kimisi ömür bereketli olur. Kimisi diyor ki meleklerin katında o insanın şöyle iki ömrü vardır. allah Teala demiştir ki eğer akraba ziyaretle bul bulunacaksa 60 yıl akraba ziyaretinde bulunmayacaksa 50 yıl yaşasın bu kulu. Sonuçta yani hayatta bir bereket var. Onun için al alimleri görüyoruz. İlim ehlini mesela İmam-ı Neveviy rahimahullah'ın çok genç yaşta vefat ettiğini söylemiştik. 40 küsur yaşında. Değil mi? 40 küsur yaşında vefat ediyor. Yazmış olduğu, tehlif etmiş olduğu kitapları baktığınız zaman yani o ömre şu anda bir insan ne yapamaz? O kitapları okumayı sığdıramaz. Bu alim o kitapları yapmış? Elus şeyhül Sam İbn Teymin mesela bakın kitaplar aynı şey. Son çağdaş muasır alimlerden Muhammed Nasuruddin el Albani bakın şöyle kitapları Yüz zilde yakın telif ettiği kitapları var. Şimdi 40 yaşına kadar yaşına kadar çok insan okumaya çalıştı onu. Onların hepsini baştan sona böyle okuma derken hızlı bir şekilde kastediyorum. Hani durarak not olarak, alarak alarak başka kitaplara dönek. Çünkü şey Albani o kitapları nasıl yazdı? Oturup aklından geldiği bir şekilde roman yazmadı. Birçok şairin piyasada bulunan romancının yazdığı Roman yazmak işin en kolay yani. Otur. Aklına geleni kağıda dök. Değil mi? Ama ilmi bir kitap yazmak. O kitaba dönüyorsun. Bu kitaba müracaat ediyorsun. Onu naftan indiriyorsun. Gidiyorsun el yazmalarına. Açıp bakıyorsun. Araştırıyorsun. Başka ülkede olduğunu duyduğun zaman oradan getirttiriyorsun. Ve buna rağmen yüz yült kitabım var. Berakete bakıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Dokuzuncu hadis. Bu hadisi daha önceki bablarda almıştık. Ebu Tavha hadisi. Ebu Tavha'nın beyruha, Hurma bahçeliği var. Kısaca anlatalım bu hadisi. Allah-u Teala'nın Haliman Al suresindeki لَنْ tenalul الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden harcamadıkça iyile. Eremezsiniz, ulaşamazsınız diyor Allah-u Bu ayet inince Ebu Talha diyor ki Tabi bu Talha da Ensar'ın en zenginlerinden bir tanesi Medine'lilerin Zenginlerinin Önle gelenlerinden bir tanesi Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ey Allahın Rasulü, benim diyor Malımın mülkümün içindeki diyor En güzel olanı Şu Beyruha Bunu diyor Allah yolunda harcıyorum Ayetinde ya sevdiklerinizden infak etmedik yardım alıca bir eremezsiniz. Şimdi insanlar yardım e edecek pozisyona geldikleri zaman şöyle bir el titriyor kalp titriyor. Böyle ondan sonra tam verece şeyi bakıyor en kötüsü en eskisi en bozu. Masahabe diyor ki yani düşünebiliyor musun? toprakların var arazim var bunun böyle insanların seni arayıp rahatsız ettiği işte satmıyor musun dedi. Her gün müşterinin aradığı fiyat sordu. Emrak, peşinde koştuğu bir arsam var bir de köyde sapa bir yerde kuşuş kervan geçmez bir yerde bir yerim var. Hani şimdi bu burada şu hadisi okuyan ya bu herkesi okuduğu zaman duyduğu zaman o kimseni haberler ya şu falanca yerde köy na, köydeki arsayı gidelim de bir garibana verelim. O da iyi bu ça bu bu asırdaki kritik veriler <gülüyor> ama sahabe Gidiyor ilk bahsettiğimiz şeyini veriyor, toprağını veriyor. Bu Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu, Tarla, Ebu Tarla diyor ki umarım ki diyor Allah katında bu benim için iyi olur. Allah katında bunun karşılığını ezrini bulurum. Ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu tarlayı, arsayı bahçeyi istediğin yerde kullan. Sana bırakıyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bakın. ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِح Bakın ne demekti? Bakayım hatırlayanınız var mı? <gülüyor> Kelimetü taaccub demiştik. Yani bravo. <gülüyor> <Çok> konuşuyoruz ya. <gülüyor> Helal olsun. Ah, Aferin. Ahsant. Ne iyi <gülüyor> yaptın. Aslanım benim, koçum benim. Bu diyor mal işte diyor. Bu mal diyor. Rabih. Kazanan mal ve kazandıran mal bulur. Çünkü senin şu andaki kazandırdığını seni kandırdı, seni kazandırdığını zannettiğin mal çoğu vebal olacak. Tekatını veriyor musun? Vermiyor musun? Haram mı? Helal mi? Nereye harcıyorsun? Ama bu mal sana kazandıracak. Öbür tarafta. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَقَدْ سَمِعْتُمَا قُلْتَ وَاِنِّي اَرَى اَنْ تَجْعَلَى fil الْاَقْرَب۪يينَ Dediğini duyuyorum. Anlıyorum seni bu Tallah. Ama diyor bunu akrabalarına ver. Baba mutlha, efaluya Rasulullah, fakat babam mutlha, fi akrabih ve beni anıyor. Mumzana mutlha, ne yapıyor? Akrabaları arasında ve amca allar arasında bu tarlayı taksim ediyor, paylaştırıyor. Hadis muttafaqun aleyh. Onun hadis Abdullah bin Amr ibn Al-Aas, radyallahu anhum, a. A. A. A. A. A. A. A. A bir adam çıka gelip Peygamber Aleyhisselatü huzuruna geliyor. فقال اُبَائِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِ الْأَجْرَ min Allah. Ey Allah'ın Resulü Hicret etme ve seninle birlikte cihada çıkma konusunda beyat ediyorum. Yani ben de çıkacağım gideceğim ben de hicret edeceğim Allah yolunda canımı belki vereceğim öleceğim. فقال diyor <gülüyor> ki Aleyhisselatü Vesselam فهelleke min valideyke ahadun hay Anne babandan hayatta olan birisi var mı? Bakın İslam'ın adama, orduya, askere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönem. Diyor ki adam naam, vel kilahuma, ikisi de hayatta. Diyor ki, fe tebtegil ecre minallahi teala. Yani ikisi şey hayattayken Allah'tan ecir mi, başka bir yerde ecir mi, başka bir yerde sevap mı bekliyorsun? Kale naam, evet diyor adam. Kale irci, ferci ila valideyik, vahsin sohbeti hamma. Anne bu bana dön ve onlara ne yap? İyi davran. Bunlarla iyi geçin muttefakun aleyh. Muhali ve Müslüman. Diğer hadis, yine aynı sahabeden Abdullah bin i Amir i̇bn As Leysel mukafi Akrabaların hak, hukukunu gözeten, sılay rahimde bulunan kimse, onların yaptığı iyiliğe karşılık veren kimse değildir diyor. Bakın, bu çok önemli. Ne demek bu? İşte bu bayramı bizi aradı, beni aradı, ben de şu bayramı onu arayayım diyen sıla-ı rahim yapmış olmaz diyor alehis selam. Ya bize geldiler ziyarete biz de bu ziyarete karşılık verelim değil. Walakin <gülüyor> el-vasıl bakın bize başka bir şey öğretiyor neyse. Yine bir ahlak. Ellezî izâ qata'at rahimuhu <gülüyor> vasalaha akrabalarını ziyareti kestiğinde sıla-ı rahimini bitirdiğinde onlarla görüşmeye, onlarla konuşmaya devam eden kimsedir diyor şey. Aleyhis selam. Sonra bu arada İmam Bukhari diyor ve Haşer-i <gülüyor> Radiyallahu anh diyor ki: "Kâlâ Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Erhamu Ar bil arş." Rahim yani akrabalık arşa asılıdır. "Tekûl men vasalani vasalallahu." Şöyle der: "Rahim. Akrabalık. Beninle bağı koparmayanlar koparmayanlarla Allah da ne yapmasın? ilişkisini bağını koparmasın. Ve ben kata ani kata Allah. Kim beni keserse, benimle bağını keserse Allah da onu ne yapsın? Bağını kessin. Allah onunla bağını kessin. Muttefakun aleyhim. Anumlil mu'minin meymune bintil hâris radıyallahu anhâ ennâha a'teqat velîdeten velem testezin ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin anası Meymune radiyallahu anh'a kölelerinden bir tanesini, cariyelerinden bir tanesini azat ediyor. Tabi bunu yaparken de peygamber aleyhissalatü izin almıyor yani. Halen <gülüyor> كَانَ يَوْمُهَا لَّذِي دُورُ عَلَيْهَا فِيهِ aleyhissalatü onun yanına gitti, onun yanında kaldığı günde خَالَدْ اَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنْهِ اَعْتَقْتُوا لِيدَتِي Diyor ki Meymune, Biliyor musun? Hissettin mi ben cariyemi azat ettim ey Allah'ın Resulü diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki efalti, Gerçekten böyle yaptın mı? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi yok. Evinde olan hanımlarının yapmış olduğu bir durumdan bir olaydan. Çünkü allah Teala'nın ona bildirdiğini sadece bilebiliyor. Şimdiki bazı zındıkların şimdiki bazı Kendini bilmez insanların iddia ettiği gibi Efendimiz burada bizi görüyor. Hazır, nazır her ilmi her yeri kuşatmış değil ya. Yani. Bakın hadisler. Hadis muttefakun aleyh Bukhari Müslim'de. Aleyhisselam hanımı cariye azat ediyor. Ve sorduğunda gerçekten böyle yaptın mı diyor. O da evet diyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bildirileni ancak biliyor. Selam. Onun ötesinde sorulduğu zaman bilmiyor Aleyhisselatü o Ama şimdi insanlar ne itikad edip inanıyor? Yetiş dediği zaman yetişen, geldiği zaman gelen, şu anda kabrinde olmasına rağmen ümmetinin gören, özeten, kontrol eden, onların yardımına koşan, savaşlarda onlara desteğe gelen, onlarla savaşan bir peygamber. Allah Teala'nın kitabında ve Peygamberin sünnetinde böyle bir Peygamber yani tasviri yok. Size böyle bir Peygamber anlatılmıyor. E peygamberin kendisi de ne yapmıyor? Bu şekilde, bu şekilde davranmıyor. Yani düşünebiliyorsun, hanım evde hanım midesi de zarar yağız edilmiş beyin haberi yok. Şimdi bir böyle bir Peygamber düşünün. Bir de bunların itikad ettiği. İlah ilahla hiçbir farkı olmayan, Allah'la hiçbir farkı olmayan bir peygamber düşünüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç razı olur mu ondan? Diyor ki aleyhissalatü vesselam اَمَا اَنَّكِ لَوْ اَعْتَيْتِهَا اَخْوَالِكِ كَانَ اَعْضَمَا لِي اَجْرِكِيهِ Şayet diyor bu, tamam diyor, ne yapmışsın sen? Bir cariye azat etmişsin. Allah için bunu yapmışsın. Ancak bunu diyor, bu cariyeyi Dayılarına verseydin, senin için ne olurdu diyor. Allah katındaki ecri sevabı daha yüksek olurdu, daha fazla olurdu. Yani önce bakın dayı deminki ki hadislerde vardı amca oğulları. Al <gülüyor> esma <gülüyor> bin <gülüyor> tabi Sıddık sattıq. Evlatın kızı esma. Qalet qadimat alayi ummi wa hia mushrike. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Henüz daha iman etmemişken. Yani müşrik iken Esma'nın annesi Esma binti Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam döneminde onun zamanında kızımız ziyaret etmek istiyor. Bakın sahabedeki vela ve berayı Allah için sevmeye ve Allah için buz etmeye. Annesi ziyaret edecek kız diyor ki ve Ne yaptım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Kultu. Dedim ki diyor Allah Resulüne قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّي وَهِيَّ رَاغِبَ Annem geldi ve benimle görüşmek istiyor. Ne yapayım yani? اَفَاَصِلُ اُمِّي قَالَ نَعَمْ صَلِي اُمَّكِ Diyor ki Evet. Ne yap? Anne babanla, annenle görüş. İlim Belli buradan da şunu çıkarıyor. Anne baban müşrik olsa bile Onların senin üzerinde ne var? Bir sılay rahim hakkı var. Tabi onun dinini sevmeyeceksin. Onun üzerinde bulunduğu itikadı ikrar etmeyeceksin. Vela etmeyeceksin. Ama bununla birlikte onu ziyaret edeceksin. Onu ziyaret etmek buna mani değil. Ve in cahedâk alâ entuşreke bî mâle seyleke Anne baban eğer senin bilgi dışında olan, bilmediğin bir konuda seni ona ortak koşmaya zorlarlarsa fela tute'uma onlara itaat etme. Tasahhibhum fi'd-dünya yani ma'rufah. Şikun konusunda itaat etme ama dünyalık meselelerde de dünyada da, da onlarla ne yap? İyi geçin. Lokman suresinden. Evet. diğer hadis Zeynep el-Takafiyye. Kim bu Zeynep? El-Takafiyye az önce geçti. Abdullah bin Mesud'un hanımı. Bu hadis ilginç bir hadis. Diyor ki Zeynep radıyallahu anha Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın diyor, şöyle dediğini duydum. Tesaddaqne ya maşaran nisa ve lo min huliyyikunne Ey kadınlar topluluğu! Allah yolunda infak edin, harcayın, bir şeyler verin. Velev ki bu sizin altınlarınızdan, süslerinizden, tıpelerinizden olsa bile. Şimdi hiçbir kadın herhalde yani bunu düşünmeye <gülüyor> düşünmez yani. yani. Bunlardan da infak edilir mi? Yani para bize infak edemiyoruz. Olurca veririz. Halbuki demek ki böyle bir şey de var yani. insanın sahip olduğu süsten de infak etmesi var. Diyor ki kadın, bunu deyince diyor Allah Resulü Aleyhisselam'dan Vesselam'dan ila اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ مِنَسُّتْ Kocama döndüm. Abdullah bin Mesut'un yanına. فَقُلْتِ لَهُ اِنَّكَ رَجُلٌ حَف۪يفٌ ذَاتِ yed. Dedim ki diyor ya Abdullah sen gariban bir adamsın. Ya para bulun yok. Gariban bir sahabe. Kadınla da ne var? Biraz altın var. Birikmiş bir şeyler var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize sadaka vermeyi emretti. Kalınlar duymuş Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sadaka verin diyor. Tam da artık yani sadaka verin dedi bitti vereceğidir. Ama yanında kadının kocası var o da fakir. <gülüyor> diyor ki gitti Allah Aleyhisselatü Vesselam masur. Fəin fəin kana dalek yujzi u ğni saat ki o sana vermemle sadaka vermiş oluyorsam. Bu geçecekse bunun yerine sana sadece verebiliyorsan bu dışarıdaki fakire vermek yerine sana verirsem eğer bu da Allah Resulü Aleyhisselatü bununla sözünü yerine getirmiş oluyorsam bunu böyle yapayım. Yoksa diyor başkasına vereyim. Yani kocasına git sor diyor. Fakal Abdullah bel-tihi enti diyor, sen git sor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'da bir heybet de var. Şimdi bu Işid'de var bir de burada yani sen şimdi nafakadan sorumlusun, evin erkeğisin. Bir de bunu gibi sormak var. Yani Bir peygamberin heybeti var, azameti var. Az sonra hadise de gelecek. Bir tarafta da evin erkekliği nafaka sorumluluğu var. Kadın diyor ki, فَاَنْ تَلَقْتُ فَاِذَا مِرَأَتُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللّٰهِ Ben de çıktım gittim, bir baktım ki yine ensardan başka bir kadının hanımı da orada. Haceti hacetuha. Haceti hacetuha. Aynı sıkıntı için gelmişiz gene. Dertler aynı. O da diyor aynı şey sormak için gelmiş. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kocamıza dağıtabilir miyiz? Sadaka verebilir miyiz? O kana diyor ki, "Mekane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat ulqiyat alayhi al-mahabatu." diyor ki, peygamberin üzerinde bir heybet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam heybetli bir insandı diyorlar ki ama onu tanıyan insan tanıdıktan sonra muaşeret ettikten sonra oturup yemek yedikten sonra onun en mütevazı insanların en alçak gönüllü olduğunu habarı diyor anlar da hissederdi. Buharca aleyne bilal kadınların yanına kim geliyor bilal? Bunu Allahü Teâlâ sallallahu aleyhi sallam. Fakat bir gün biri biriyle konuşuyor. وَتُجْزِيُ السَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى اِزْوَاجِهِمَا Diyorlar ki e, Peygamber'e git sor, ki Ensar'dan iki tane kadın geldi. Bunlar kocalarına ve evlerinde bulunan yetimlere bunların baktıkları yetimlere sadaka veriyor, Bilal'e veremezler mi? Bilal'e sorduruyorlar. Radıyallahu anh. E Diyorlar ki وَلَا تُخْبِرْهُ men نَحْنُ Kim olduğumuzu da Allah Resulüne haber verme. bir rencide olma olayı var belki de yani peygamber aleyhisselamın heybeti var. Kim olduğunuzu söyleme. Bilal de diyor ki fadakale billahun ala sallallahu var, rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesa'alehu. Bilal hemen geliyor Resulullah'ın yanına. Soruyu naklediyor. İki tane kadın var ensardan. Kocalarına sadaka verebilirler mi? Ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, kim o iki kadın? Siz <gülüyor> düştüğü durumu düşünün radıyallahu anh. <gülüyor> bir taraftan iki kadın gelmiş, sahabeden, diyorlar sakın söyleme. Buradan da Peygamber aleyhisselatü Vesselam diyor ki, men humâ. Ee, Tabi, ilim ehli zikrederken bu hadise diyor ki, Peygamber Aleyhisselam bir şey istediği zaman, bir şeye davet ettiği zaman, bir şeye çağırdığı zaman, ona icabet etmek ney? <gülüyor> Fars, gitti. Birader diyor ki, radiallağım imraatun minel ansar, Ensardan bir kadın ve de Zeynep. Yani birader radiallağım söyledi ama aslında söylemiyor yani. <gülüyor> Zeynep. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, ey yüz zeyhanı bu ya. hangi Zeyneplerin hangisi bu? Bu size Zeynep var. <gülüyor> <gülüyor> Tale imraatu Abdullah. Diyor ki Abdullah'ın karısı. Abdullah'ın esnafın karısı diyor ki aleyhissalatü vesselam lehumâ o iki kadına kocalarına sadaka vermelerinden dolayı diyor iki sevap var. ecrül karabeti ve ecrül sadaka akrabalık sevabı bir de sadaka sevabı var. Onun için akrabaya infak, akrabaya yardım, akrabaya sadaka İki ecir var onun arkasında. Bir akrabalık sıra rahiminde bulunuyorsun. Akrabayı gözetiyorsun. Bir de sadaka da bulunuyorsun. Muttafakun aleyhi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve bu din öğrettiği topluluğu toplumu. Ve şu anda insanların pozisyonunu. Tabii ilmeği buradan birçok hüküm çıkarıyor. ki kadın kocasına ne yapabilir? Sadaka verebilir. Durum olmayan kocasına hatta zekat bile verebilir. Ama kadın, ama adam kocasına, pardon adam karısına zekat verebilir mi? Evet. Veremez. Çünkü bakmakla, bakmakla sorumlu. Safakası üzerine farz. Eğer zekatı verirse ne var bu adam? Nurun ala nur. Kaçmış olur. Yani bu adam zekatını kaçırmış olur. Şimdi nasıl vergi kaçırıyor da O da zekatı kaçırmış olur. Şimdi hanıma diyelim ki alacak. Onu zekata saydığını düşün. Market alışverişe gidiyor. Onu zekata saydığını düşün. Bu adamın ne yapmış olur? Zekatını kaçırmış oluyor. Ama kadın kocasına ne yapabilir? Fakirse kocası zekat verebilir. Hatta verirsek kocasına dışarıdaki bir fakire vermesinden daha Saat. Evet. Diğer hadis Ebu Sufyan Sahri bin Harb an. Ebu Sufyan an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yakını, değil mi? Neyi oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kayıp edeni. Ve sahabelerden Muaviye'nin radıyallahu Anh babası. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Kureyş'in ileri gelenlerinden. Mekke'lilerin ileri gelenlerinden bir tanesi. Bu Herakl hadisesi var. Ebu Süfyan Herakl'ın yanına gidip konuşunca tabi o zaman Ebu Süfyan Müslüman olmuş değil. Soruyor Herakl. Diyor ki Herakl bu, Ebu, bu peygamber size ne davet ediyor, sizin ne çağırıyor? Yani onun anlattığı istediği şey ne sizden? Diyor ki, ya bu sufyan, vallahi bize diyor ki bu adam, oğbudullah wa la şeya. Bakın müşrik olan bir adamın peygamberden aldığı ilk davet. Yani bir davetçi olarak sen de etrafındaki insanlar senden sorulduğu zaman ya bu adam ne diyor, ne anlatıyor, yani zaman böyle olmalı. Ya bu adam diyor ki yalnız Allah'a ibadet edin, Allah'a ortak koşmayın. O zaman sen peygamberin yolunda giden bir davetçi olursun. Ama insanlara güzel Allah işte oruç tutun, ağlayın, geceleri kalsın ama işte türbe sütlere gidip el açmayın demiyorsa başın sıkıştığı zaman yetiş ya geylani, bak şirktir demiyorsa sen bir ki senin davetin peygamber daveti değil. Yani Mekke'nin o dönem müşrik olan bu sahabe, diyor ki vallahi ilk söylediği şey bu. Bize dedi ki u'budullaha vahde ve la tuşrikubih şey. Allah yalnızca Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. ve turkuu mâ yekûl âbâukum Bize dedi ki diyor babalarınızın söylediği, atalarınızın dinini, babalarınızın söylediği şeyleri bırakın. Veya Muruna bir salah namaz kılmayı emreliyor. Vassıdık doğru olmayı, doğru söz olmayı, yalan söylememeyi. Valla afaf iftital olmayı. Vassıla sırayı rahimde bulunmayın. Yani bunları duyan bir insan hayatımı yani cüyetebilir mi arkadaşlar? Bu hadiste muttafıkunaley. E bu Zarqafarinin rivayet ettiği hadise diyor ki Aleyhisselam. هذا أخونا مصري إن شاء الله هذا الحديث موجه إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيرات. هذه الرواية الأولى. يوكا ليسات رسول الله صل عليه وسلم. سزاريو لكن برضه ليسات رسول الله. شنو بيزهر بعدين؟ هذيك سابلنا. تعرفون أنا قول القيارات؟ القرات.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 Kullanılıyor. Yani kıyrat deniyor ona. Bir hemin altta birine kıyrat deniyor. Ve fî rivâye setuftahûne Mısra ve hîye ardun yusemmâ fîhel kıyrat. Diyor ki aleyhisselatü vesselam sizler Mısır'ı fethedeceksiniz. Şimdi aleyhisselatü vesselam Allah'ın önce dedi, dedi ki evinde olan bir olaydan haberdar değilken burada Mısır'ın fethedebileceğini ne yapıyor? <gülüyor> Haber veriyor. Demek ki ortaya oturtmak lazım. Allah Teala'nın ona gaybı bildirdiği hususlarda o gaybı bildirebilir. Ama Allah-u Teala'nın gaybı bildirmediği hususlarla sizler bir beşer gibidir. Ne yapamaz? Gaybı bilemez. Evindeki hanımının Cahre'yi azat ettiğini bilemez. Değil mi? Allah bildirmediği zaman. Ama bildirdiği zaman da Mısır'ın fethedileceğini bize haber verir. Diyor Fes tavsû bi ehlihâ hayran. Bu hadis sizin Diyor ki, Mısırlılara iyi davranın diyor. Niye? Bakın sebebi ne? Ve inne zimmeten ve rahime. Çünkü diyor onlarla bizim aramızda bir ahitleşme var Araplarla onlar arasında. Ve rahime ve akrabalık var. Bakın eski bir akrabalık. Nereden akrabalık? Şöyle bir düşünün bakalım. Hacer, Ummu İsmail, İsmail'in aleyhisselam, İbrahim'in hanımı. Biz, Peygamber aleyhisselam nereden geliyor? Oradan geliyor. Evet. İbrahim'den geliyor. Babası, babası yani büyük, büyük büyük büyük büyük babası İbrahim. Oradan geldiği için akrabalık bağı var diyor. Yani. Bir de Peygamber aleyhisselamın oğlu İbrahim'in anası. Kim? Şey, Maria. Maria, Kıptıya. Hı. O da Mısır'dan. Yani arada bir ne var? Akrabalık, akrabalık. var. Ondan dolayı diyor, Mısırlıları fısistende edeceksiniz üzleyeri yok. Diyorlar anamın oranın halkına iyi davran. Kaç nesil, kaç kömlek yukarıda Hacerle laissetmesen bir bağlantı kuruyor. Phantom. sallallahu aleyhi Mısır asıl e, sakinlerinin dilini hisyanlık. Sonra ne yapıyorlar? Diğer hadis Ebu Huray'ın hadisi قال, yevâ, Allah Teala şu ayeti indiriyor Yakın akrabalarını uyar Tabi ilk başta gizli Daha Akrabaya ulaşmadan önce Gizli yakın en yakınlar Bu ayetince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'i topluyor Kureyş'in diyor umumunun hususunu Herkesini çağırdı bütün efradını topladı. Tabu zor bir görev arkadaşlar. Diyor ki, Ya Beni Abdü Şems, Ey Abdü Şems oğulları, Ey Beni Kâb İbnül Eyy, Ey Kâb İbnül Eyy oğulları, Hemkidû enfusakum minen nar, diyor ki Aleyhisselatü nefislerinizi, canlarınızı ateşten kurtarın. Yani bugün arkadaşlar, kafir olan bir adam, müşrik olan bir adam, bir adamın nefsi nerede? Tehennem. Sanki ateşlerin içinde yürüyormuş gibi bir insan düşünüyor. Aleyhisselatü Asana diyor ki, nefislerinizi kurtarın, haydi iman edin. Ya beni Murra ibn-i Ka'b tenkidu enfusakum nar Ya beni Abdi Menaf, ey Abdi Menaf oğulları. Ey Murra ibn-i Ka'b oğulları. Sâbe Nihaşim ey Haşim oğulları. Enkıdu enfusakum minen nar. Ateşten kurtarılın. Günahlar da böyle arkadaşlar. Binalar yani da böyle ağzlamak lazım. Hani istediğin günah bil ki istediğin günah sen ateşle oynuyorsun. Onun karşılığı ateş. Altından yüzüğü gören sahabe ne diyor? Onun avucunda ne var? Neydi ta söyledi? Ateş taşışıyor. Bil ki istediğin günah seni yakacak. ''Ya beni abdülmuttalip enkidu enfesekum minennar.'' ''Ey abdülmuttalip oğlan.'' Kurtarın kendinizi. ''Ya Fâtıma.'' <gülüyor> Kı mı Fâtıma? Kızı. Kızı. Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor Fâtıma'ya. ''Enkidî nefseki minennar.'' ''Canını ateşten kurtar.'' ''Fe la lâ emliku lekum minallâhi şeyâ.'' Allah katında sizlere yapacağım bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam böyle diyor. kureş toplanmış. Yani i̇lk söylediği husus bakın. Allah'a çağırıyor. İbadeti Allah'a yapın ve bana güvenmeyin diyor. Ben bir şey yapamam. Hani ben amcanızın oğluyum. Hani ben babanızın, Akrabanızım. Benim size bir faydam yok. O zamane ahmakları ne diyor? Etişe ya Resulallah. Nedet ya Resulallah. Kurtar bizi ya Resulallah. Geldi bizi kurtardı. Bizimle savaştı. Savaşa katıldı. Gittik baktık ki kabrede kabrinde yoktu o gece. Sorduk nereye gitti? Dediler ki falanca yerde torunlarıyla savaşıyor. <gülüyor> evet. Bir tarafta peygamber aleyhissalatu vesselam böyle söylüyor. Bir tarafta kendini bilmez. Rakiplerini hakkıyla, kadriyle bilmemiş insanlar ise böyle söylüyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki ve etrafındakilere la <gülüyor> emle kulekum minallah şey'a. Aynen adn rahima aramızda ama diyor, yani Müslüman olmazsanız şayet, aramızda bir ne var? Akrabalık var. Seabulluha bi bilaliha. Bu akrabalık bağlarını diyor ne yapacağım? Suyla ile ıslatacağım. Arapçada bilen su demek. Ne demek bu akrabalık su suyla ıslatacağım? Yani yaş tutacağım. Yani Taze tutacağım. Yani akrabalık bağlarını koruyacağım. Çünkü aramızda akrabalık bağlar var. Ama vela olarak hiçbir şey yok. Ne demek vela? Senin üzerinde bulunduğun dine saygım yok. Yapmış olduğun dini davranışlara, ibadetlere buz ediyorum. Sevemem. Ama akraba mısın? Var, ararım sorarım. Nasılsın? İyi misin? Bugün de öyle. Bir şey ihtiyacın var mı? Ama şimdi insanlar öyle bir hale gelmiş ki Müslüman Hristiyanlar evleniyor. Hristiyan Müslüman kız Hristiyan erkekle evleniyor. Tamam, yani bunu söyleyince o manaya geldiğini anamanız lazım. Yoksa Müslüman erkek Hristiyan bir kızla evlenebilir. Akabağıları, eşi dostu yani normal karşılıyorlar. Evet. Diğer hadis an, abdi, an Ebi Abdillah Amr ibn-i As radiyallahu anhuma kal Semih tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ciharan gayrezır Aleyhissalatü vesselam'ın Sesli olarak Alemen şöyle dediğini Diyor bu sahada <gülüyor> Ya inna ale bani fulan Leysu bi evliyâ'i Diyor ki Aleyhissalatü vesselam İsmi <gülüyor> Falan oğulları benim diyor dostlarım olamaz Evliya verik olamaz ancak diyor inlemeliyallah ve salihul mu'minin benim velim velam Allah ve müminlerin salih kimselerindendir. Lekin lehum rahimun ancak onlarla Aram'da akrabalık vardır. Ebulluha ki bilaliha. Onu ne yaparım korurum. Geradis Ebi Eyyub Halid-i Zeyd-i Ensari enne raculen kâle ya Resulallah ahtırni bi amelin yudhiluni el cenne. Deminden dedik. Başka bir sahabede bakın gelmiş diyor ki peygamberimize. yaptığım zaman, amel ettiğim zaman, işlediğim zaman beni cennete sokacak bir ameli öğret bana ey Allah'ın Resulü. Fekal el Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah Resulallah aleyhi Ta'mudullah. Allah'a ibadet edeceksin. Yani dinin özü bu arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam yılmadan, usanmadan, yorulmadan hep bunu söylemiş. Ta'budullah, Allah'a ibadet et. Ve la tuşşik bi'i şey'e. Yani i̇badet ederken de ona hiçbir şey ortak, Koş, koşma. koşma. Ve tuqlî mussalâh, namazını kıl. Ve tuqtiz zekâh, zekatını ver. Ve tasirul rahim, vesılâ-ı yani Aleyhisselatü Vesselam demiyor ya sizin kalbiniz temiz. Mekke'den göç etmiş gelmişsiniz. İyi insanlarsınız. Kalbinizde nefes atıyor. Onun bunun hanımına göz dikmezsiniz. Öyle değil mi şimdi? Kalbiniz temiz hocam. Bizimle. Onun bunun hanımına bakmayız. Ondan sonra borç veririz, borç alırız. Dürüst insanlarız. Bizi Allah yani affeder. O Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennete girmek istiyorsan Allah'a ibadet edeceksin, ona ortak koşmayacaksın, namaz kılacaksın. Yani bu sözde falan bir şey. Yani. Çıksın birisi de bugün desin ki ben Rusya'nın yeni başbakanı benim. Bunu herkes söyleyebilir mi? Herkes söyleyebilir sözde. Herkes ben iyi insanım diyebilir ama namaz kılmıyorsa o insan iyi değildir arkadaşlar. Söylen de herkes bir şey iddia eder. Bu hadisde mutfakın aleyh. Evet. Son hadislerimizi alıp bu konuyu bitirelim. Salman ibn-i radıyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki ala vesselam Sizlerden birisi orucunu açtığı zaman neyle açsın? Temir. Hurmayla. Fe innehu beraka. Zira diyor onda bereket vardır. Fe illem yecit temran. Hurma bulamazsa felma tahur, <gülüyor> Zira o temizleyicidir. Bu hadis zayıf hadis. Aleyhisselatü Vesselam'ın kavliyle bakıldığında, Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle söylediği hadis olarak hadisinin zayıf olduğunu söylüyor ilim ehli. Ancak bizler biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam ribayette geliyor, sahabeler anlatıyor Kâne yuftiru ala utabat. Aleyhisselatü Vesselam neyle orucunu açardı? Rutab Rutabınızı, Rutab'ı bilen var mı? Çoğunuz biliyor. Rutab, hurmanın hurma olmadan önceki yaş hali. Şu anda da buzdolabında buzdolabında saklanılan hali. Kable'en yusalliyen Aleyhisselatü Vesselam iftarını ne zaman açardı diyor rivayette. Kable'en yusalliyen Akşam namazını kılmadan önce açardı. Fe'illem yukum tabat fa'la temerat Hurma eğer rotam bulamazsa, yaş, taze hurma bulamazsa neyle açardı? Temarat, temirat. Hurmayla. Bildiğiniz hurmalar. Uh -huh. <gülüyor> hurma da yoksa hasa hasavat imma. Birkaç dudum suyla açardı. Yani bakın arkadaşlar, Ehl-i Sünnet ve Cemaat ilim talebeleri bu kadar hırslı. Yani, hadis naklederken bile deniyor ki yani Yol aynı yere çıkıyor. Rivayette Peygamber aleyhisselatü Vesselam dedi ki diyor bu sahabe orucunu açtığı zaman hurmayla Bu Ama bu hadisin geliş kanalı, islahıdaki ravilerden biri ya da birkaçı zayıf olduğu için deniyor ki bu vecihiyle, bu yönüyle, bu cihetiyle bu hadis zayıf. Ama bize başka bir rivayetten Peygamber aleyhisselatü orucunu bu şekilde açtığı gelmiş fiili fiili anlatılıyor bize. Yani Ehl-i bu şekilde hıslıyor. Ama diğer topluluklara baktığınız zaman kulağına fısıldanın her şeyi ne yapıyor? Dindenmiş diye zannedip hmm. uygulamaya başlıyor. Ondan sonra din çorbaya dönüyor. Yani allah Teala'nın bu dini hıfz etmeye, korumaya vaadi var. Elhamdülillah. Onun için biz birçok e, allah Teala'nın vesileyi musahkar kılarak, vesileyi müyesser kılarak, insanlara birçok vesileleri kolaylaştırarak bu dini koruduğunu biliyoruz. Devamında diyor ki as-sadaqatu alel riskin sadaka aleyhissalatü diyor ki garibana, yoksula verilen sadaka sadakadır. ve ala zirra'imi akrabaya verilen sadaka ise iki, iki tanedir diyor. İki, sadaka birisi sadakadır diğeri de Sılayı rahimdir. Ali Nömer <gülüyor> diye hadis, bu hadisi Tirmizi e rivayet etmiş. Dediğimiz gibi Peygamber'in kavliyle sözü olarak zayıf, ama fiiliyle sabit bir -i Ömer diyor ki, halkane <gülüyor> tahti Sevdiğim bir, han bir hanımlar yani o dönemde birden fazla evleniliyor. Böyle bir gelenek de var. Allah Teala'nın böyle bir şey de var. Ee, Kur'an-ı Kerim'de. Bir ayeti de var. Diyor ki, o gün diyor, eliminin altında bir hanımım vardı, seviyordum da diyor. Bakayla Ömer yekrahuva, babam Ömer, o kadını sevmiyorum diyor, babası. Yani İbn Ömer, Ömer'in oğlunun hanımını, babası yani kayınpeder sevmiyor. Bakayla li tallika, dedi ki bana babam, Ömer, bu kadını boşa oğlum. Fa abayt dedim ki diyor, yani seviyor, dedim diyor, yok. Fati Amr Abdullahu anhu en sallallahu aleyhi ve sellem. Haber-i Peygambere geldi. Fa zekera lehu feqaala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Tallika." Ömer gelip olayı Peygambere anlatıyor. Peygamber İbni Ömer'e diyor ki: "Boşa." Hadis Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Mace'de. Şimdi anlat, ama biraz sonra açıklayacağız yani. Her Baba çocuğuna hanımını boşa dediği zaman boşanır mı? Boşanmaz mı? Onu açıklayacağız şimdi. Anne bir derda diğer rivayet. Enne raculan etahu fekale inne limra'aten ve inne ummiyi te'muruni bitalaqiha. Ebu derda rivayet ediyor. Diyor ki bir adam geldi ve ona dedi ki bir hanımım var ve annem bana bu hanımımı boşamayı emrediyor. Fekale diyor ki Ebu derda semu'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum diyor. Elvalidu evsatu evvabil cenne. Seni doğuran, dünyaya getiren cennetin, yani annen ve baban senin cennetin, cennete gireceğin kapının en geniş olan tarafıdır. Yani anne baba, seni cennete sokacak ve o kapıda, öyle bir kapı ki orası cennetin en geniş kapısı. Fe inşikte, Fardıh ذلك الباب diyor ki bu durda istersen bu kafiyi zayi et. ya da onu koru. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bin Hanbel rahimehullah'a soruyorlar. Diyorlar ki eğer diyorlar babam hanımını boşa derse boşa mı? Sevdiğim halde hanımımı sevdiğim halde babam bana derse ki hanımını boşa. Ahmet bin Hanbel diyor ki boşama Hadiste gördük. Ömer diyor ki boşa. Ahmet imdandan diyor ki boşama. Ahmet imdandan böyle diyorlar ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'a boşama emrini vermedi mi babası Ömer? Peygamber'e gelip şikayet edince. Yani bunu biliyorsun sen. Ahmet imdandan hadi salim. Ahmet imdandan şöyle bir cevap verdi ki, her abu ...senince baba Ömer mi? Ne demek yani senin baban Ömer mi? Yani Ömer öyle bir adam ki firaseti çok geniş. Peygamber'e bile gelip bir şeyleri uyarıyor, ardından Allah'ın ayeti iniyor birçok konuda, birçok hususta. İlim ehli saymış, ondan fazla. Ömer radıyallahu diyor ki, bu böyle olması lazım diye Allah'ın Resulü. Böyle olsa, olsa daha olmaz mı Allah-u pat pat ayetiniyor, destekliyor Ömer'e destekliyor. Hanımları diyor, saklayalım diyor Allah'ın Resul. Bu kadar diyor, orta gezmesinler, çıkmasınlar, örtün ayetim diyor. Demek ki, e, Dili Mahal diyor ki, Ömer'in firasetiyle, görüşüyle gördüğü bir sıkıntı var. Bu kadının o adama yaramayacağını, fayda vermeyeceğini biliyor, boşa diyor. Ama adam, ya senin hanım sevmediğim işte, içim ısınamadı. Yani babanın da, biliyor sanki sen hanımın, senin salih. Var öyle. Arkadaşlarımızdan bile bu sıkıntı yaşamış insanlar var aramızda. Annem boşa dedi. e ee, hanımın kötü mü? Kötü kadın mı? Hayır. Ee, bir yanlış var mı? Hayır. Annemin içi ısınmamış. Babamın içi ısınmamış gibi. Bahaneler olmasın diyor ilme. Evet. Son hadis. Tabii sondan bir önceki hadis diyelim. Diyor ki Bera ibn Azib radıyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, el kâletu bimenziletil um Hadis Buhari'de vetirimizde. El kâle Arapça'yı bilen arkadaşlar söylesin kâle ne ne? Teyze e diyor ki bimenziletil um anne gibidir. Teyze anne gibidir. Bizde ne diyorlar? Teyze annenin yarısı Eksik söylüyorlar. Peygamber diyor teyze haline girilir. İmam Nevi bu bapta diyor bu bapla ilgili anne babaya iyilikle itaatle ilgili sılay rahimle alakalı birçok hadisler var. Onlarla diyor iktifa ediyorum. Özet olarak bunları zikrediyorum diyor. Son bir hadis zikredelim. Ki bu hadisi diyor uzunca nakledeceğim ben diyor. İmam Nevi Rahim Allah. <gülüyor> hadis Amur bin Ab Abese. Radiyallahu an diyor ki dakal tualen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke'de fi evvel-i Amr ibn Abbas diyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam'a peygamberliğin yeni geldiği henüz geldiği bir dönemde Mekke'de peygamberin yanına geldim. Sen قلت bi ayi şey en ersaleka Allah? Dedi ki bi ayi şey An pardon. Dedim ki diyor, ma Dedim ki diyor, sen kimsin, yani ne ne yapıyorsun, duyuyoruz bir şeyler, sen nesin? Dedi ki diyor, nebi. Ben nebiyim, Peygamberim. Fakulte ama nebi, nebi nedir, Peygamber nedir? Bakın Allah bu adamın ne yani şey düşünebiliyorsun sen? Yani gelmiş, Peygamber Aleyhisselam soruyor yani. O gün insanlar ticaret doğru, bugün de aynı şey değil mi yani? Kahveler var, çamaşır giyiyorlar, bir şeyler yapıyorlar ticaretler var bir şeyler var bir tane de insan çıkmış soruyor sen kimsin? Nebi peygamber şimdi ya bakıyorsun ki dünyada o kadar peşinden koşulacak ağzına düşülecek oyalayıcı mulhiyat var ki onların arasından çıkıp ya Allah böyle emrediyor Resulü böyle emrediyor dediğin zaman hizaya geçen insanların bulunması ne kadar güzel bir şey elhamdül az da olsa var diyor ki bu sahabe peki diyor Peygamberimiz diyor ki Erseleni allah Teala Beni Allah gönderdi. Fekultu bi ey şeyin ersalek Seni gönderdiği şey Mesaj, Risale Nedir yani? İnsanlara ne söylüyorsun sen? Bak sahabede de akıl var yani. Akıl var derken, 1400 sene hani ceharet dönemi diyorlar ama bugünkü insanların ahmaklığının olmadığı bir dönem o dönem. Şimdi adam ben diyor Mehdi'yim Peşinden binlerce insan gidiyor. Adam ben diyor, Evliya'nın binlerce insan gidiyor Sınıyor, soruyor. Ne bin ne demek? Allah seni neyle gönderdi anlat bakalım. Diyor ki Aleyhisselam <gülüyor> Ersemeni vislati'l erham. Selâ ihrim ne demek? Sıla-i rahim emretmenlik. <gülüyor> ve <gülüyor> kesr'il avthan. Putları, türbeleri, tapılan ağaçları yıkmak. ve an yuhad Allahu la yushak bi şey'i. Allah'ın tevhid birlenmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması için gönderdi. Yani bakın demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a peygamberliğin ilk geldiği anda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görevin ilk yüklendiği anda aleyhissalatü vesselam'ın o toplumda o toplumun karşı çıkacağı en büyük şeyler var. Onlardan bir tanesi de ne? En önemlisi putların yıkılması. Allah'a yalnızca Allah'a ibadet edilmez. Ese sahabede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu dönemde geliyor. Aleyhisselatü Vesselam demiyor ya şimdi bu adam bizden duyar gider. Bozulur. İspiyonlarlar bozulur. Mekkeli müşrikler başımıza çöker. Onların bak tapularını itiyoruz. Demiyor. Hakkı alenen söylüyor. Evet. Bu hadisle birlikte bu babı da bitirmiş olduk. Biraz hadisler uzundu. Önümüzdeki hafta cumartesi Allah'ın mübarekse. Tahrimul hukuk ve katiatur rahim. rahim. Hukuk itaatin tersi. Anne babaya isyanın ve sılay-ı rahimi kesmenin, koparmanın haram oluşu bahsi gelecek. İnşallah onu alırız. Subhanakallahumma ve hamdik. قوموا لي فشهد الله